Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nin kutsama ve açılış tarihi, 15 Ağustos 1858'dir, tarihi, Meryem Ana'nın göğe yükselişi yortusuna denk getirilmiştir. Kemerli tavanı sütunlarla desteklenen kilisenin açık renk boyalı ibadet salınında, giriş kapısının yanında, Andon A. Apelyan'ın anısını yaşatan mermer bir plaket görülür, yaşamı 2 Ekim 1859'da noktalanan Apelyan, vasiyeti üzerine, kilisenin içine gömülmüştür. Gün ışığı iki duvardaki üçer büyük pencereden alan iç mekan, gün batımından sonra iki avizeyle aydınlatılır. Sütun kabartmalı ön cephede yer alan giriş kapısının üzerinde, dairesel bir gül pencere görülür, yine girişin ibadet sahnına açılan yüzünde, koro balkonu ve org vardır. Çan Kulesi, 1895 tarihlidir.